Mürşid, söz Kötü kimselerle beraber olursak zarar görürüz. İyi insanlarla birlikte olursak fayda görürüz. Burada ise dikkat etmemiz gereken bir husus vardır. Toplumumuz içinde pek çok iyi insan vardır. Fakat hepsi de bizim mürşidimizin müridleri değildir. Onların da feyiz aldığı büyüklere olabilir. Biz onlarla beraber olunca zarar görmeyiz. Ancak faydamız da çok az olur. Neden? Kalbimiz onların yaptığı işlerden dolayı mürşitlerine yönelirse gönül dünyamız zarar görür. Kalbi muhabbetimiz olmazsa bir işe yaramaz. Çünkü bu yolda sevgi çok önemlidir. Her işin başında sevgi vardır. İnsan severse yaptığı işe gönülden sarılır. Onun için sevgimizi verecek kişileri ve işleri iyi bilmemiz lazımdır. Mürşidin sohbetinin yapıldığı yerler bize çok daha kıymetlidir. Mürşit sohbetinin yapılmadığı yerden uzak durmakta fayda vardır. Bu konuda uyanık olmamız gerekir. Bu yolda insanın ne istediğini iyi bilmesi lazımdır. Daha doğrusu İslamiyet bizden ne istiyor, bunu iyi idrak etmek gerekir. Peygamberimizi tanımak, onun sünnetini yapmakla olur. Peki, Mürşidi tanımak ne demektir? Mürşidini tanımayan insanlar onun emirlerine değer vermezler. İşte böyle davranan kişi mürşidi doğru tanımıyor demektir. Mürşidini seven, İslam'ı seven kişidir. Allah'ın ve Peygamber'in emrini tutan demektir.